Thomas More Ütopya Seslendiren Burak Aşkın Eşini az rastlanır, üstün zekasıyla tanınmış, yenilmez İngiltere kralı 8. Henry ile değerli Kastilya prensi birkaç yıl önce ciddi şekilde bozuşmuşlardı. Bu işi görüşmek ve düzeltmek üzere o tarihte sözcü olarak Felemenk'e gitmiştim. Yanımda iş ve yol arkadaşı olarak eşsiz insan Cuthbert Tunstall vardı. Kral o sırada kendisine, herkesin alkışları arasında, Canterbury başpiskoposluğunu vermişti. Burada onun övgüsünü yapmaya kalkmayacağım. Dostluğumun bir dalkavukluk sayılması korkusuyla değil, övgülerimin onun bilginliğine ve erdemine erişemeyeceği düşüncesiyle. Kendisi öyle parlak bir ün kazanmış bulunuyor ki, onu övmek, Atasözünün de dediği gibi, güneşi fenerle göstermeye benzer. Görüşmelerin yapılacağı Bruges şehrinde, Prens Charles'ın gönderdiği birbirinden seçkin sözcüleri bulduk. Brüj valisi bu heyetin başındaydı. Mont hakimi George Tamacia ise aynı heyetin dili ve yüreğiydi. Konuşma ustalığı sanatından çok doğuşundan gelen bu adam, devlet işlerinde en bilgin danışmanlardan biri sayılıyordu. Kişisel yetisine eklenen görmüş geçirmişliği, onun çok usta bir diplomat olmasını sağlamıştı. Kongrenin ilk iki oturumunda birçok konu üstünde anlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine İspanyol sözcüleri prensin ne diyeceğini öğrenmek için Brüksel'e gittiler. Ben de bu arada Anvers'e e gitme fırsatı buldum. Anvers'te pek çok insanla tanıştım. Ama bağlandığım en hoş insan Anversli Peter Gill oldu. Yurttaşları arasında çok saygın bir yeri olan bu dürüst genç, kültürü ve ahlakıyla daha da büyük saygıya layıktır. Bilgisi ne kadar derinse, huyu da o kadar iyi. Yüreği herkese açık ama dostlarına o kadar candan, o kadar vefalı bir sevgiyle bağlıdır ki, kendisine dostluğun pürüzsüz bir örneği dense yeridir. Alçak gönüllü, gösterişsiz, sade ve ölçülü bir insan. Nükteli konuşmasını bilir. Ve şakası hiç kabalığa kaçmaz. Uzatmayalım. Bu gençle öyle hoş, öyle tatlı bir ahbaplık kurduk ki, beni yurdumdan, evimden, karımdan ve çocuklarımdan dört aya aşkın bir zaman ayıran gurbet pek acı gelmedi bana. Bir gün noturdama gitmiştim. Halkın gözdesi olan bu kilise bizim en güzel mimarlık şah biridir. İbadetten sonra otele dönerken birden Peter Gilles ile karşılaştım. Yaşlıca bir yabancıyla konuşuyordu. Güneşten yanmış teni, uzun sakalı, üstünden düşecek gibi duran yeleği, hali tavrıyla bu yabancı bir gemi kaptanına benziyordu. Peter beni görür görmez bir cevap vermeye hazırlanan yabancıdan bir an uzaklaştı. Yanıma sokulup beni selamladıktan sonra ''Bu adamı görüyor musunuz?'' dedi. ''Onu doğruca size getirmek üzereydim.'' ''Dostum'' dedim. ''Sizinle geldikten sonra kim olsa sevinirdim.'' ''Tanısanız.'' dedi Peter. ''Yalnız gelmesini de isterdiniz.'' ''Bilinmez ülkeler ve insanlar üstüne size ondan daha etraflı, daha ilginç bilgiler verebilecek birini bulamazsınız dünyada. Böyle şeylere ne kadar meraklı olduğunuzu bilirim.'' ''Yanılmamışım.'' dedim. ''İlk bakışta bir kaptana benzetmiştim kendisini.'' ''Yine de yanılmışsınız.'' ''Gemiyle gezmesine gezmiş.'' Ama Palinarius gibi değil, Odysseus gibi. Daha doğrusu Platon gibi. Dinleyin bakın nasıl. Rafael Heitledey, bu adı ilk alan ailenin oğlu, oldukça iyi Latince ve çok iyi Yunanca bilir. Kendini sadece felsefeye verdiği için Atina'nın dilini Roma'nın dilinden daha yararlı görmüş. Önemli konularda olsa olsa yalnız Seneca ya da Çiçeradan cümleler söyler. Memleketi Portekiz'miş, gençliğinde varını yoğunu kardeşlerine bırakmış ve dünyayı dolaşma sevdasıyla yanıp tutuşarak Amerigo Vespucci ile kader birliği etmiş. Bu büyük denizcinin şimdi her yerde anlatılan 4 yolculuğunun son üçünde bir an yanından ayrılmamış. Ama Avrupa'ya onunla dönmemiş. Amerigo onun yalvarıp yakarması üzerine 24 adamıyla birlikte yeni Kastilya'da kalmasına izin vermiş. Böylece kendi isteğiyle kalmış o kıyılarda. Çünkü bu adamda gurbette ölmek korkusu falan yok. Bir mezarda çürümek şerefine de pek düşkün değil. Sık sık şu sözü tekrarlar. Mezarsız ölünün kefeni göklerdir. Her yerde Tanrı'ya giden bir yol vardır. Bu serüvenci yaratılışıyla bir yerde ölüp kalmamış olması büyük bir talih doğrusu. Her neyse, Vespucci gittikten sonra beş Kastilyalı'yla birçok ülke dolaşmış. Bir mucize olarak Taprobana kıyılarına düşmüş. Oradan Karikat'a ulaşmış nasılsa. Ve Portekiz gemilerine rastlayıp görmekten umudunu kestiği memleketine dönmüş. Peter bunları anlatınca bana böyle yaman bir insanı tanıtmak istemesinden ötürü kendisine teşekkür ettim. Sonra Rafael'e yaklaşıp ilk görüşmenin gerektirdiği sözleri ettim. Ve onu Jill'le birlikte kaldığım yere götürdüm. Orada bahçeye çıkıp bir çayırda oturduk. Ve konuşma başladı. Rafael önce Vespucci gittikten sonra nasıl arkadaşlarıyla birlikte yerlilerin dostluğunu kazandıklarını, tatlılıkla nasıl anlaşıp bir arada güzel güzel yaşadıklarını anlattı. Memleketinin ve kendisinin adını unuttuğum bir prens onları çok sevmiş ve korumuş. Onun sayesinde yolları boyunca kayıklar, arabalar bulmuşlar. Sadık bir rehber prensin emriyle hep yanlarında kalmış. Onları öteki prenslere tanıtmış. Günlerce yolculuk ettikten sonra köylere, kasabalara, oldukça iyi düzenli şehirlere varmışlar. Birçok ustalar, güçlü devletler görmüşler. Ekvatorda güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar boydan boya ve oldum olası ateşten bir gök altında yanan ıssız ovalar varmış. Orada her gördükleri şey dehşete düşürüyormuş onları. Başıboş topraklarda tek yaşayanlar, en vahşi hayvanlar, en korkunç sürüngenler, Ve o hayvanlardan da vahşi insanlarmış yalnız. Ekvatordan uzaklaşınca tabiat yumuşuyormuş biraz. Sıcak daha az bunaltıcı, toprak daha yeşil ve güler yüzlü, hayvanlar belasızmış. Daha ötelerde ise karadan ve denizden ticaret yolları olan şehirlere, kasabalara rastlamışlar. Bunların uzak ülkelerle de alışverişleri varmış. Bütün bu keşifler Rafael'le arkadaşlarını coşturdukça coşturmuş. Yolculuk heveslerini süsleyen bir şey de her kalkan gemiye nereye giderse gitsin hiç zorluk çıkarılmadan alınmaları olmuş. İlk rastladıkları gemilerin dipleri düz, yelkenleri hasırdan, papirüs yapraklarından ya da deridenmiş. Daha sonra uçları sivri ve kenevir yelkenli tekneler görmüşler. Sonunda tıpatıp bizimkilere benzer gemilere de binmişler. Bunların kaptanları gökleri ve denizi oldukça iyi bilen usta denizcilermiş. Ama pusuladan hiç haberleri yokmuş. Bizim Kastilyalılar onlara ucu mıknatıslı iğneyi gösterince adamcağızlar şaşkına dönmüşler. Bu iyiliği nasıl karşılayacaklarını bilememişler. Zavallılar denize hep korka korka çıkarlarmış. Ve yalnız yazın engine açılmaya yürekleri varırmış. Şimdi ise artık pusula elde, rüzgarlara kafa tutar olmuşlar. Kış gezilerinde güvenleri artınca tehlike de artmış. Çünkü bu güzel buluş onları belalardan kurtaracak yerde, ölçüsüzlük yüzünden daha da büyük belaların kucağına atabilirdi. Rafael'in dünyayı dolaşırken gördüklerini burada anlatmam çok uzun sürer. Zaten bu kitabın amacı da o değil. Belki başka bir kitapta bu işe ele alırım ve Rafael'in gördüğü uygar ulusların törelerini, akıllıca toplum düzenlerini etraflıca anlatırım. Bu konular üstüne onu sorulara boğuyordu O da merakımızı gidermeye can atıyordu. Artık yeniliğini yitiren o devleri, ejderhaları sormuyorduk ona. Çünkü Skyluslar, Selenoslar, sürüyle insan yiyen Lastrigonlar, daha bilmem hangi canavarlar her yerde bulunabilir. Kolay kolay bulunmayan şey, doğrulukla akıllıca düzenlenmiş bir toplumdur. Doğrusunu isterseniz, Rafael bu yeni uluslarda bizimkiler kadar kötü düzenler, kurumlar görmüş. Ama ihtiyar Avrupa'nın şehirlerini, uluslarını, krallıklarını uyarabilecek, yeniden yaşatabilecek birçok yasaya da rastlamış. Bütün bunlar, dediğim gibi bir başka kitabın konusu olacak. Burada yalnız Rafael'in Ütopya halkı ve devleti üstüne anlattıklarıyla yetineceğim. Önce konuşmamızın nasıl bu mutlu ada üzerine geldiğini söylemeliyim okuyucuya. Rafael anlattıklarına derin düşünceler de katıyordu. Türlü devlet biçimlerini açıklarken, her birinde neyin doğru, neyin eğri, neyin iyi, neyin kötü olduğunu şaşırtıcı bir keskinlikle çözümlüyordu. Bunca ulusun yasalarından, törelerinden, bu kadar bilgince söz ettiğini duyunca, insan Rafael'in görüp geçtiği her yerde bütün bir ömür geçirdiğini sanabilirdi. Peter, hayranlığını saklayamadı. ''Doğrusu sevgili Rafael'' dedi. ''Niçin bir kral yanına girmediğinize şaşıyorum?'' Hangisine başvursanız sizden hoşlanır ve yararlanır. Boş zamanlarında bütün bu bildiklerinizi seve seve dinler. Değişik memleket ve insan örneklerinden değerli dersler alırdı. Üstelik siz de hem kendinize hem de ailenize, dostlarınıza parlak bir durum sağlardınız. ''Ailemden yana pek kaygım yok.'' dedi Rafael. ''Onlara karşı ödevimi yaptım sanıyorum.'' Herkes varını yoğunu, ihtiyarlığında, ölüm döşeğinde, elleri zaten hiçbir şey tutamaz olunca başkalarına bırakır. Bense genç ve sapasağlamken her şeyimi yakınlarıma verdim. Bana bencil demeye dilleri varmaz herhalde. Daha fazla para kazanmak için benim bir krala kölelik etmemi isteyemezler. Yanlış anlamayın, dedi Peter. Ben sizin kral yanına uşak olarak değil, bakan olarak girmenizi söylemek istedim. Krallar, dostum, ikisini pek ayırmazlar birbirinden. Bakanı da kendilerine hizmet eden bir adam diye görürler. Bakan ya da başka bir şey, dedi Peter. Benim istediğim sizin halka, insanlara daha yararlı olmanız ve kendiniz için daha mutlu bir hayat sağlamanız. Daha mutlu mu dediniz? Duygularıma, tabiatıma aykırı bir durumda nasıl mutlu olabilirim? Ben şimdi özgür bir insanım. Dilediğim gibi yaşıyorum. Zengin saraylıların kaçı aynı şeyi söyleyebilir? Hem kralların gözüne girmek isteyen o kadar çok insan var ki, ben ve benim yaratılışımda 3-4 kişi saraya girmezsek, kral eksikliğimizi hissetmez. Merak etmeyin. O zaman ben söze karıştım. Siz paraya, devlet koltuğuna düşkün değilsiniz. Orası belli. Bana da sorarsanız, sizin gibi bir insana, bir imparatorluğun başındaki insanlardan daha fazla saygı duyarım. Ama bana öyle geliyor ki sizin kadar büyük yürekli, olgun düşünceli bir adam rahatlığı pahasına da olsa zekasını kamu işlerinde kullanmalıdır. Bunu en verimli olarak yapmanın yolu da büyük bir kralın danışmanları arasına girmektir. Çünkü siz nasıl olsa şerefinize ve doğruluğa aykırı tek söz edemezsiniz. Bildiğiniz gibi kral öyle bir kaynaktır ki iyilik de kötülük de oradan sel gibi akar halkın üstüne. Devlet işlerine alışkın olmasanız bile bunca bilginiz ve zekanızla en cahil bir krala bile çok yararlı bir bakan olabilirsiniz. İki yönden aldanıyorsunuz dostum, Morus, dedi Rafael. Hem iş hem de kişi yönünden. Ben de gördüğünüz üstünlükten çok uzağım. Ama 100 kez daha üstün de olsam, benim rahatımı kaçırmanın devlet işlerine bir yararı olmaz. İlkin şundan ötürü. Krallar yalnız savaşı düşünürler. Bense bu sanatları ne anlarım ne de anlamak isterim. Yalnız barışa yararlı sanatlar kralların pek umrunda değildir. İş yeni ülkeler kazanmaya geldi mi, bütün yollar iyidir onlar için. Din, iman, akıl dinlemezler. Ne günaha girmekten çekinirler ne kan dökmekten. Buna karşılık kazandıkları memleketlerin halkını iyi yönetmekle pek uğraşmazlar. Kralların danıştığı insanlara gelince... Bunların bir kısmı ağızlarını açmaz Çünkü söyleyecek sözleri yoktur Kendileri akıl danışmak durumundadır Bir kısmınıne akılları erer işe yarayacaklarını da bilirler ama her zaman gözde olan yetkilinin düşüncesini paylaşırlar Ortaya attığı budalalıkları alkışlarlar Bütün bu aşağılık asalakların tek kaygısı yüz karası bir dal kavuklukla kralın tuttuğu adamın desteğini kazanmaktır Bir diğer kısmı da kendilerini beğenmiş kişilerdir. Yalnız kendi düşüncelerine değer verir, kimseyi dinlemezler. Bunda da şaşılacak bir şey yok. Çünkü doğa herkese kendi yarattığını sevip okşama içgüdüsünü verir. Karga da, maymun da kendi yavrularına gülümser yalnız. Yükselme tutkusunun, para kaygısının ya da kendini beğenmişliğin ağır bastığı bu danışma kurullarında yapılan nedir? Biri çıkar da geçmiş zamanlardan ya da yabancı ülkelerden örnek getirip yeni bir düşünce ileri sürecek olursa, bütün dinleyenlerin akılları başlarından gider. Hepsini, hele kendisini beğenmişleri bir telaştır alır. Akıllılık ünlerini yitirmekten, budala sayılmaktan korkarlar. Kafalarını eşeleye eşeliğe bu düşünceleri çürütecek kanıtlar ararlar. Bellekleri de bu çürütmeyi beceremedi mi, şu beylik lafın ardına sığınırlar. ''Bizim babalarımız böyle demiş, böyle yapmışlar. Keşke biz de babalarımız kadar akıllı olabilsek.'' Böyle der ve büyük bir kehanet yumurtlamış gibi böbürlenerek yerlerine otururlar. Onlara bakacak olursanız, atalarından daha akıllı bir adam çıktı mı, insanlık batar. Bununla beraber atalarımızdan kalan en güzel kurumları yaşatmakta, geliştirmekte hiç de ateşli değiliz. Biri onları düzeltmeye, yenileştirmeye kalktı mı, ilerlemeye katılmamak için eskiye sarılırız. Her yerde bu küflü, bu saçma, bu böbürlü kafaları görmüşümdür. Bir kez de İngiltere'de. Nasıl?" dedim. "İngiltere'ye gittiniz mi?" "Evet. Birkaç ay kaldım," dedi. Batılı İngilizlerin krala karşı açtıkları bir savaştan biraz sonraydı. Savaş, baş kaldıranların korkunç bir kırıma uğramasıyla bitmişti. O sırada Canterbury Başpiskoposu ve İngiltere Başbakanı Sayın John Morton'a büyük minnet bağlarıyla bağlanmıştım. John Morton, bunları yalnız size söylüyorum sevgili Peter, çünkü Morris dostumuz bunu çok iyi bilir. Evet, Morton, yüksek mevkiden çok karakteri ve erdemiyle saygı uyandıran bir insandı. Orta boylu bedeni yaşının ağırlığı altında eğilmemişti. Yüzü hiç de sert olmadığı halde saygı uyandırıyordu insanda Kendisine kolay yaklaşıldığı halde ciddi ve ağırbaşlıydı. İş için gelenleri hiç de kırıcı olmamakla beraber bazen oldukça kaba bir lafla denerdi. Bu saldırı karşısında hazır cevaplık ve küstahlığa kaçmayan bir sertlik gösterenler hoşuna giderdi. Böyle bir denemeyle herkesin değerini anlar ve adamına göre iş verirdi. Konuşması yalın ve güçlü, hukuk bilgisi derin, anlatışı tatlı, belleği eşsizdi. Doğuştan gelen yetilerini iş görerek, okuyup öğrenerek geliştirmişti. Kral söylediklerine çok önem veriyor ve onu devletin en sağlam dayanaklarından biri sayıyordu. Delikanlılık çağında kolejden saraya geçmiş, en büyük olaylara karışmış, kaderin fırtınalı denizinde durmadan sallanmış, her gün karşılaştığı tehlikeler içinde yaman bir sakınma gücü edinmiş, dünyayı bilmenin ta kendisi olmuştu neredeyse. Bir aslantı beni bu bilgin din adamının sofrasında yasa bilgisiyle ün salmış laik bir aydın kişiyle karşılaştırdı. Bu adam bilmem nasıl hırsızlara karşı yasanın gösterdiği sertliği övmeye başladı. Hırsızların nasıl onar yirmişer şurada burada dar ağaçlarına asıldığını sevine sevine anlatıyordu. Böyleyken ne iştir anlamıyorum dedi. Sadece birkaç hırsız asılmaktan zor paçasını kurtardığı halde bugün İngiltere'de yine de hırsızdan geçilmiyor. Kardinal'in evindeki söz özgürlüğünden yararlanarak dedim ki: Bu sizi hiç şaşırtmamalı. Ölüm cezası böyle su durumlarda hem haksız hem yararsızdır. Öldürmek hırsızlığı cezalandırmak için çok ağır, hırsızlığı önlemek içinse çok hafif bir cezadır. Her çalan ölümü hak etmekten başka açtıktan ölmemek için çalan adama en korkunç işkenceleri de yapsanız yine çalar. Bu konuda İngiltere'nin ve daha birçok memleketin adaleti, öğrencileri yetiştirecek yerde döven kötü öğretmenlere benziyor. Hırsızlara en ağır cezaları verecek yerde toplumun bütün üyelerine yaşama olanakları sağlasanız ve kimse kellesi pahasına çalmak zorunda kalmasa daha iyi olmaz mı? Toplum bunu düşünmüş, dedi yasacı. Zanaat da, tarım da, halka birçok geçim yolları sağlamış. Ama öyle insanlar var ki, çalışmaktansa adam soymayı daha akıllıca buluyorlar. İşte bunu söylemenizi bekliyordum dedim. Size iç ve dış savaşlardan, eli ayağa sakat dönenlerden söz etmeyeceğim. Ama sorarım size, kaç asker Cornelius ve Fransa savaşlarında kral ve yurt uğruna neler yitirmedi? Göz, kol, bacak nelerinden olmadı? Bu zavallıların artık eski zanaatlarını yapacak halleri yoktu. Yeni bir zanaata geçmeye de yaşları elverişli değildi artık. Bırakalım bunları. Savaş her zaman olmaz diyelim. Her gün gözlerimizin önünde olup bitenlere bakalım. Halkın yoksulluğa düşmesinin baş nedeni aristokratların çokluğudur. Bu yararsız, bu bal vermez arılar başkalarının alın teriyle geçinmekte, topraklarında çalışanlardan daha fazla yararlanabilmek için onları derisine kadar yüzmekte, bunun dışında başka gelir kaynağı bilmemektedirler. Ama iş keyif için para harcamaya geldi mi, bu adamların yapmayacağı delilik yoktur. Bu uğurda varlarını yoklarını havaya savurup dilenciliğe kadar düşerler. Üstelik kendileriyle birlikte başka işlerde hayatlarını kazanamayacak bir sürü aylak uşağı da yoksulluğa sürüklerler. Uşaklar hastalanır, Ya da efendiler ölecek olursa kapı dışarı edilirler. Çünkü aristokratlar boş oturan uşakları besler ama hasta uşakları beslemezler. Çok kez de mirasçılar babalarının beslediği uşakları besleyecek durumda olmazlar. Bütün bu insanlar çalmak cesaretini göstermezlerse açlıktan ölmeye katlanmak zorundadırlar. Başka ne yapabilirler ki? İş aramaktan, sağlıkları da, sırtlarındaki elbiseler de yıpranır sapsarı suratlar ve yırtık pırtık elbiselerle zenginlere başvurdukları zaman kimse yüzlerine bakmaz. Köylüler bile iş vermez onlara. Onlar da bilirler ki keyifler, cümbüşler içinde yaşamış, kılıç kalkan kullanmaya, halka yukarıdan bakmaya alışmış bir adam, kolay kolay kazma kürek kullanmaya, boğaz tokluğuna yoksul bir çiftçinin hizmetinde çalışmaya alışamaz. Bu sözlerime şöyle karşılık verdi yasacı. İşte devlet, Asıl böylesi insanları beslemeye ve çoğaltmaya çalışmalı. Böyleleri işçilerden, çiftçilerden çok daha yürekli, çok daha zekli insanlardır. Yürekçe de, kafaca da onlar güçlüdür. Savaş oldu mu, ordu öyleleriyle kurulur ancak. Öyleyse, dedim. Size göre hırsızlar ne kadar çoğalırsa, ordular da o kadar şanlı, şerefli, başarılı olur. Bu aylaklar tükenmez bir asker kaynağı demek sizce. Gerçekten de hırsızlar hiç kötü asker olmuyorlar. Üstelik askerler de hırsızlıktan hiç de çekinmezler. Her iki meslek arasında çok benzerlikler vardır. Ne yazık ki bu toplum yasası yalnız İngiltere'yi değil, bütün ulusları kemirmektedir. Fransa, daha belalı bir salgının pençesindedir. Memleketi baştan başa devletin parayla tuttuğu, alaylara ayırdığı sayısız sürüler sarmış, kuşatmıştır. Barış zamanlarında hem de. Kısa süreli duraklamalara barış denebilirse. Bu berbat sistemi kuranlar, sizde sürü sürü aylak uşaklar besleyenlerle aynı kafadalar. Bu korkak ve kuşkulu politikacılara göre devletin güvenliği hep silah altında tutulacak, büyük, zorlu, savaş görmüş kimselerden kurulu bir orduya bağlıdır. Halk arasından toplanacak askerlere güvenmezler. Savaşları da neredeyse askerin görgüsü artsın diye yaparlar. Salust'un dediği gibi, bu koca insan mezbasında askerin yüreği ya da eli barış yüzünden yumuşamasın diye. Fransa bu yırtıcı hayvanları beslemenin ne tehlikeli bir şey olduğunu başına gelenlerle öğreniyor. Oysa Romalıların, Kartacalıların daha nice eski ulusun tarihine bir göz atsa yeterdi. Hep ayakta duran bunca ordu ne işine yaradı Fransa'nın? Toprakları talan edildi, şehirleri yıkıldı imparatorlukları battı. O neredeyse beşikten yetişme askerler bir işe de yarasalardı bari. Usta Fransız askerleri toplama İngiliz askerleriyle birkaç kez karşılaştılar. Ne sonuç aldıkları üstünde durmayacağım. Çünkü beni dinleyenlere hoş görünmek istediğim sanılabilir. Gelelim sizin uşak askerlere. Bunlar işçi ve çiftçilerden daha cesur, daha gürbüz olur diyorsunuz. Yoksulluk yüzünden bedence ve ruhça iyice çökmüş olanlar dışında, işçi ve çiftçileri aylak bir uşağın yıldıracağını hiç sanmıyorum. Uşaklar daha iri yeri, daha gürbüz olabilirler. Çünkü zenginler çürütecekleri insanları öyleleri arasından seçerler. Ama bu sağlam, bu yakışıklı delikanlıların aylaklık içinde uyuşmaları, kadın işlerinde yumuşamaları yazık değil mi? Onları şerefli bir zanaata sokup, ellerinin emeğiyle yaşamaya alıştırıp, çalışkan ve yararlı kişiler arasına katmak daha doğru olmaz mı? Neresinden bakarsak bakalım, bu aylak uşak sürülerinin memlekete bir yarar getirebileceğini sanmıyorum. Savaşta bile işe yaramazlar. Kaldı ki savaşı önlemek de her zaman elinizdedir. Üstelik bu sürüler barış zamanında da baş belasıdır. Oysa insan savaştan önce barışa önem vermeli, barış üstüne kafa yormalı. Soylular sınıfı ve uşak takımı, Sizi kaygılandıran çapulculukların tek nedenleri değildir. Yalnız sizin adaya özgü bir bela daha var başınızda. Nedir o? diye sordu kardinal. Bütün İngiltere'yi saran koyun sürüleri. Başka yerlerde o kadar tatlı, o kadar tok gözlü olan bu hayvanlar, sizin memleketinizde öyle aç gözlü, öyle doymak bilmez olmuşlar ki, insanları bile yiyorlar. Kırları, köyleri, evleri silip süpürüyorlar. Gerçekten, en ince, en değerli yünü çıkaran krallığınızın her yanında soylular, zenginler, hatta pek sayın rahipler bile toprak için birbirine giriyorlar. Bu zavallılara iratları, türlü kazançları, toprak gelirleri yetmiyor. İşsiz güçsüz oturup keyif çatmak, devlete bir yarar getirmeden halkın sırtından geçinmek gözlerini doyurmuyor adamların. Geniş tarım topraklarını boşaltıp otlak yapıyorlar. Evleri yıkıp kiliseyi bırakıyorlar yalnız. Onu da ağıl olarak kullanıyorlar. En çok oturulan, en çok işlenen yerleri çöle çeviriyorlar. Ormanlara, parklara, av hayvanlarına ayırdığınız yerler yetmiyormuş gibi. Böyle doymak bilmez cimrinin biri binlerce dönümlük yeri kuşatı kuşatıveriyor. İçindeki namuslu çiftçileri evlerinden çıkarıyor. Kimisini yalan dolanla, kimini zorla, kimini de türlü yollardan tedirgin edip yerlerini satmak zorunda bırakarak. Doyuracak karınları, paralarından çok fazla olan bu köylüler, çoluk çocukları, dulları, yetimleri, ana babaları ve torunlarıyla yollara düşerler. Doğdukları evden, karınlarını doyuran topraktan ağlayarak uzaklaşır zavallılar ve barınacak yer bulamazlar. O zaman kap pılılarını, pırtılarını yok pahasına satarlar. Onlar da bitince ne kalır yapılacak? Çalmak ve Tanrı buyruğuyla asılmak. Yoksulluklarını dilencilikle sürdürmek isteyenler de çıkabilir. Onları da serseri diye yakalayıp zindana atıverirler. Oysa nedir suçları bu insanların? Çalışmaya can attıkları halde kendilerine iş verecek kimseyi bulamamak. Hem hangi işe girebilirler zaten? Topraktan başka bir şeyden anlamazlar ki. Eskiden yüzlerce kolun çalıştığı topraklarda koyunları otlatmaya bir tek çoban yeter. Bu kötü yolun bir başka sonucu da yiyecek fiyatlarının artmasıdır. Bununla da kalsa iyi, otlaklar çoğaldıktan sonra korkunç bir salgın sürülerle koyunu öldürüverir. Tanrı sanki böylece sömürgenlerimizin doymaz pintiliğini cezalandırmak istemiş. Keşke bu belayı koyunların değil kendilerinin başına indirseydi. Bunca sürü yok olunca yün fiyatları öyle yükselir ki en yoksul dokumacılar yün satın alamaz olurlar. Alın size bir sürü işsiz daha. Gerçi koyun sayısı pek çabuk artar. Ama fiyatları yine de düşmez. Çünkü satıcılar azalmıştır. Yün ticareti birkaç zengin fırsatçının eline geçmiştir. Onlar da satmakta acele etmez. Büyük kazanç olmadıkça satmazlar yünleri. Aynı sebeple başka hayvan fiyatları da arttı. Hem de daha fazla. Çünkü sütçülük, yağcılık... Tarım yapılmayınca bu işlerde kullanılan hayvanlar hiç yetiştirilmez oldu. Büyük beyleriniz koyunlara verdikleri önemi öküze, ineğe vermiyorlar tabii. Uzak yerlerden bir deri bir kemik kalmış hayvanları çok ucuza satın alıyorlar, otlaklarında besleyip ateş bağısına satıyorlar. Korkarım İngiltere'nin daha çok çekeceği var bu yürekler acısı yolsuzluklar yüzünden. Şimdiye kadar hayvan besleyiciler fiyatları... Yalnız sattıkları yerde yükseltebildiler. Ama satın aldıkları yerde hayvan azalma ve çoğalmalarına vakit bırakılmazsa İngiltere'nin hayvan sayısı farkına varılmadan azalır ve memleket korkunç bir kıtlığa düşer sonunda. Böylece bir avuç vicdansızın cimriliği yüzünden adanıza zenginlik getirmesi gereken şey yoksulluk getiriyor. Ulusça duyulan darlık herkesi masraflarını kısmaya ve hizmetçisine yol vermeye zorluyor. Kapı dışarı edilenler nereye gidiyorlar? Dilenmeye ya da çalabilirlerse çalmaya. Bu yoksulluk nedenlerine gösteriş için çılgınca harcanan paralar da ekleniyor. Uşaklar, işçiler, köylüler, hemen bütün sınıflar giyeceklerinde, yiyeceklerinde görülmedik bir lükse kaçıyorlar. Bir de o fuhuş yerleri, ayyaşlık, çümbüş ve her türlü kumar yuvaları. Buralara da dadananlar bütün paralarını kaptırır, Ve kayıplarını kapamak için hırsızlık yoluna girerler. Adınızı bu toplum vebalarından, bu suç ve yoksulluk tohumlarından kurtarın. Öyle yasalar çıkarın ki köyleri, çiftlikleri yıkan beyler ya hepsini yeniden yapmak ya da toprağa yeniden çiftlik kuracak insanlara bırakmak zorunda kalsınlar. Zenginlerin cimri bencilliğini frenleyin. Sömürme, tekel kurma hakkını alın ellerinden. Aylak insan bırakmayın memleketinizde. Tarımı büyük ölçüde geliştirin. Yün işlikleri ve daha başka üretim kolları yaratın. Yoksulluk yüzünden bugüne dek hırsızlık, serserilik ya da uşaklık eden, aşağı yukarı aynı kaderi paylaşan bir sürü insan oralara gidip yararlı bir çalışma yoluna girsin. Bütün bu anlattığım dertlere çare bulmazsanız, adaletinizle övünmeyin, insafsızca, budalaca yalan söylemiş olursunuz. Milyonlarca çocuğu bozucu, köreltici bir eğitimin pençesinde bırakıyorsunuz. Erdem çiçekleri açabilecek bu körpe fidanlar gözlerinizin önünde kurtlanıyor. Büyüyüp suç işledikleri zaman, yani içlerine çocukluktan giren kötülük tohumları, acı meyvelerini verdiği zaman ölüm cezasına çarptırıyorsunuz onları. Sizin yaptığınız nedir biliyor musunuz? Asma zevkini tadabilmek için hırsızlık yaratmak. Ben böyle konuşurken yasacı hasmım bana karşılık vermeye hazırlanıyordu. Tartışmaktan çok parlak sözler etmek, bildiklerini tekrarlamak, benimle bir bellek yarışmasına çıkmak üzereydi. Çok güzel konuştunuz, dedi. Bir yabancı olduğunuz için bu söyledikleriniz kulaktan da olmadır. Size daha sağlam bilgiler vermek isterim. Konuşmamın düzeni şu olacak. Önce sizin söylediklerinizi özetleyeceğim. Sonra olayları bilmemekten gelen aldanmalarınızı belirteceğim. Sonunda da kanıtlarınızı çürütüp tuz buz edeceğim. Verdiğim bu sırayla başlıyorum. Aldanmıyorsam söyledikleriniz 4 dört... Sözünüzü burada kesiyorum dedi birden kardinal. Bu girişe bakılacak olursa konuşmamız bir hayli uzun süreceğe benzer. Bugün için sizi bu yorgunluğa katlanmaktan kurtaracağız. Ama söylevinizi bir alacak sayıyorum. Gelecek toplantımızda karşı tarafın da bulunması şartıyla tamamını isteriz. Gelebilirseniz yarın ikinizi de beklerim. Şimdilik Rafael dostum sizden şunu öğrenmek isterim. Hırsızlığa ölüm cezası vermek niçin yersizdir? Ve siz halkın güvenliğini hangi ceza ile sağlamayı düşünürsünüz? Herhalde hırsızlığı hoş görmeli diyecek değilsiniz. Sizce dar ağacı bugün hırsızlığı önlemeye yetmediğine göre... Hırsızları hayatlarını yitirmekten başka neyle korkutabilirsiniz? Yasayı dinletmek için daha sağlam yol nedir sizce? Daha sert bir ceza vermek hırsızların cüretini arttırmaz mı? Ben şuna inanıyorum ki, dedim. Toplum her insana eşit bir güvenlik sağlamadığı sürece bir insanı para çaldığı için öldürmek doğru değildir. Diyeceksiniz ki toplum ölüm cezasını verirken 5-10 para çalmanın değil, adaletin ve yasaların ücünü almaktadır. Ben de buna karşı bir ilkeyi söyleyeceğim. Sumum summa suma injuria. Aşırı doğruluk, aşırı haksızlık getirir. Yasa koyanın aklı o kadar yanılmaz, o kadar kesin midir ki buyruğunu dinlemeyen kılıcı hak etsin. Yasa bütün suçları bir kaba koyacak, Çalmakla öldürmeyi aynı gözle görecek kadar katı ve duygusuz değildir. Doğruluk, boş bir laf değilse, bu iki suç arasında dağlar kadar ayrılık vardır. Tanrı öldürmeyi yasak etmiş. Bizse birkaç para için adam asıyoruz. Olacak şey mi bu? Denebilir ki, Tanrı'nın yasak ettiği, özel bir kişinin başkasını öldürmesidir. Yasaları uygulayan yargıcın öldürülmesini değil. Evet, Ama insanların Tanrı buyruklarına aykırı yasalar çıkarmasını, ırza geçmeyi, zinayı, yalan yere yemin etmeyi, kitaba uydurmalarını kim önleyebilir? Nasıl önler? Tanrı bize yalnız başkasını değil, kendimizi öldürmeyi bile yasak etmiş. Oysa biz yasaların gölgesine sığınarak birbirimizi boğazlayabiliyoruz. Bu korkunç adalet anlayışı, yargıçları ve cellatları Tanrı buyruğunun üstüne çıkarabilecek, onlara yasanın öldür dediğini öldürme hakkını verecek. Bundan şu olmayacak sonuçta çıkarılabilir ki, Tanrı adaletinin insan adaletine uydurulması, insanların isteyince yasalaşması gerekir ve Tanrı'nın buyruklarına ne zaman uyulup, ne zaman uyulmayabileceğini, hangi durumda olursa olsun insanlar kararlaştırabilecektir. Musa'nın yasası bile, köleler ve katı yürekler için konmuş olan bu korkutma ve alma yasası bile bir şey çalmayı ölümle cezalandırmıyor. Bizse, Tanrı'yı baba sayan, rahmete, merhamete dayanan İsa yasası altında, daha az insanca davranmak, dilediğimiz zaman insan kardeşimizin kanına girmek hakkını nasıl verebiliriz kendimize? İşte bu düşüncelerle çalana ve öldürene aynı cezanın verilmesini haksız buluyorum. Bu cezanın saçma olduğu kadar halkın güvenliği bakımından zararlı olduğunu da kolayca anlatabilirim. Çalmakla öldürmenin aynı cezayı aldığını gören ne yapar? Soymakla yetinebileceği adamı öldürür. Kendi kellesini korumak için öldürür. Kendini ele verecek olanı ortadan kaldırmış, suçunun bilinmesini daha kolayca önlemiş olur. Neye yaradı yasanın sertliği? Hırsızı dar ağacıyla korkutarak katil yapmış olduk. Şimdi üstünde çok durulan bu sorunun çözümüne geliyorum. En iyi cezalandırma yolu hangisidir? Bana kalırsa en iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır. İnsanları yönetmekte pek ileri gitmiş olan Romalıların ceza sistemini bilirsiniz. Onlar ağır suçluları süresiz köleliğe, taş ocaklarında madenlerde zorla çalışmaya mahkum ederlerdi. Bu ceza yolu adaletle halkın yararını uzlaştırmış oluyoruz. Ama bana sorarsanız, bu konuda İran'a bağlı bir ulus olan polileritlerde gördüklerimi başka hiçbir sisteme değişmem. Polileritlerin yurdu bir hayli uygar ve birçok kurumları pek akıllıcadır. İran kralına her yıl ödedikleri vergi dışında özgür yaşar ve kendi kendilerini yönetirler. Denizlerden uzakta, dağlarla çevrili, bereketli bir toprağın ürünleriyle yetinirler. Kendileri yabancı memleketlere binde bir gider... Yabancılar da onların memleketine pek gelmezler. Sınırlarını genişletme hevesleri yoktur. Hiçbir dış tehlike de onları kaygılandırmaz. Krala verdikleri para yurtlarını istilaya uğramaktan korur. Bolluk içinde rahat rahat yaşarlar. Ne orduları var ne aristokratları. Boşuna şan şeref peşinde koşmadan mutluluklarını sağlamakla uğraşırlar. Varlıklarını komşularından başka bilen yoktur çünkü dünyada. İşte bu memlekette bir kimsenin hırsızlık ettiği ortaya çıkınca, çaldığı şeyi sahibine, başka yerlerde olduğu gibi krala değil, geri vermesi sağlanır. Çaldığı şey bozulmuş ya da yok olmuşsa, hırsızın mallarına el koyup o şeyin değerinin karşılığı alınır. Üst tarafı karısına ve çocuklarına bırakılır. Suçlu ise halkın hizmetinde çalıştırılır. Hırsızlığın ağırlaştırıcı nedenleri yoksa, suçlu nezinden atılır, Ne zincire vurulur. Serbest olarak çalıştırılır. Tembellik edeni ya da ayak direğini dövmekle yetinirler. İşlerini gereğince yapanlara hiçbir kötülük edilmez. Akşam yoklama yapılır ve mahkumlar iş yerindeki kulübelerde geceyi geçirirler. Katlandıkları ceza sadece durmadan çalışmaktır. Yaşamaları için gerekli her şey verilir kendilerine. Toplumun yararına çalıştıkları için toplum da onları besler. Bu besleme işinde töreler yer yer değişir. Bazı yerlerde mahkumların yiyeceği, giyeceği halkın sadaka ve yardımlarıyla sağlanır. Bu yol sakat gibi görünse de halkın insanlığı sayesinde en bereketli olanıdır. Başka yerlerde bu iş devlet parasıyla görülür ya da belli kişilere bu ödevi yüklemenin yolu bulunur. Bazı yerlerde mahkumlar halk hizmetlerine verilmez. İşçiye ihtiyacı olan her yurttaş bir gün için... Ücret karşılığı birkaç mahkum tutar. Onlara serbest işçilerden daha az para verir. Tembellerini dövmek hakkı da vardır mahkum kiralayanların. Böylece mahkumlar hiç işsiz kalmaz. Yiyeceklerini, giyeceklerini kendi yemekleriyle kazanır, her gün hazineye de gelir sağlarlar. Bütün mahkumlar giydikleri bir örnek elbisenin rengiyle hemen tanınırlar. Saçları toptan değil, kulaklarının biraz üstüne kadar tıraş edilir. Kulaklarından biri de ucundan kesilir. Dostları onlara yiyecek içecek getirebilir. Ama para getiren de, para alan da ölüm cezası yer. Özgür bir yurttaş hiçbir nedenle köle sayılan mahkumdan para alamaz. Hiçbir mahkum silah taşıyamaz. Bu iki suçun da cezası ölümdür. Her il kendi mahkumlarına belli bir damga vurur. Bu damgayı silmek, ilin sınırlarını aşmak ve başka ilin köleleriyle konuşmak da ölümle cezalandırılır. Kaçmayı tasarlamak, kaçmak kadar tehlikelidir. Böylesi bir tasarıya katılan köle, hayatını, hür insan özgürlüğünü kaybeder. Yasa, bu tasarıyı haber verene ödüllendirir. Özgürse para, köle ise özgürlük verir ona. Haber veren suç ortağı da olsa ceza görmez. Ve böylece kötü yola sapan, kurtuluş yok diye sonuna kadar gitmeyip suçunu açıklayabilir. Polileritlerde ceza sistemi budur. Hem büyük bir insanlık, hem de büyük bir yarar var bu sistemde. Yasa vuruyor ama insanı değil, suçu öldürmek için vuruyor. Mahkuma karşı o kadar insaflı davranıyor ki, onu namuslu olmaya, topluma ettiği kötülüğü yaşayacağı yıllarda ödemeye zorluyor. Onun için mahkumların eski hayatlarına döndükleri hemen hiç görülmez. Polileritlerin bundan yana korkuları yoktur. Ve çokları yola çıkarken rehberlerini bu mahkum köleler arasından seçer, Ve her ilde yenileriyle değiştirirler. Gerçekten de, niçin korksunlar? Yasa, değil hırsızlığı, hırsızlığı düşünmeyi bile kölenin elinden alıyor. Elinde silah yok, para ise ölümün ta kendisi onun için. Yakalandı mı her şey bitecek, kaçmak da imkansız. O kılıkla nereye saklanabilir? Çıplak dolaşamaz ya, başka kılığa girebilse o zaman da yarı kesik kulağı ele verecek kendisine. Kölelerin birleşip devlete karşı gelmeleri de olacak şey değildir. Böyle bir işi başarabilmek için elebaşlarının başka illerdeki köleleri de kazanmaları gerekir. Oysa bu yolda iyice kapalıdır. Toplanmaları, konuşmaları, hatta selamlaşmaları ölüm cezası getirecek. İnsanlar nasıl söz birliği edebilirler bütün yurtta? Düşüncelerini arkadaşlarına bile açmaktan korkarlar. Çünkü bilip de susmak ölüm getiriyor. Ele vermek ise çok kazançlı. Öte yandan hepsinin içinde şu umut var. Cezalarına boyun eğip, ileride dürüst bir insan olabilecekleri inancı yaratabilirlerse, günün birinde özgürlüklerine kavuşacaklar. Çünkü her yıl birçok köle, aklı başına gelmiş birer yurttaş olarak serbest bırakılır. Niçin İngiltere'de de böyle bir ceza sistemi uygulanmasın? Bilgin rakibimin hayran olduğu ölüm adaletinden çok daha iyi değil mi böylesi? Sayın Bilgili'nin cevabı hazırdı. ''Böyle bir sistem İngiltere'de uygulanırsa imparatorluk dağılır ve batar.'' dedi. Sonra başını salladı, dudaklarını kıvırdı ve sustu. Salondakiler bu yaman yargıyı coşkunlukla alkışladılar. Kardinal ise şunları söyledi. ''Peygamber değiliz ki bu sistemi denemeden önce İngiltere'ye uyup uymayacağını söyleyebilelim. Bana kalırsa ölüm yargısı verildikten sonra kral cezanın uygulanmasını bir süre için durdurabilir.'' Mahkumların kutsal yerlere sığınma imkanını da ortadan kaldırırsa, bu süre içinde yeni ceza sistemi uygulanır. Deneme iyi sonuç verirse bu yol tutulur. Vermezse ölüm cezası yerine getirilir. Böylece adaleti sadece biraz geciktirmiş, denemenin tehlikelerini de önlemiş oluruz. Daha da ileri giderek diyebilirim ki, serseriliği ortadan kaldırmak için daha yumuşak, daha akıllıca tedbirlere başvurmamız yerinde olur. Bu belaya karşı yasa çıkardığımız halde serserilik azalmak şöyle dursun, bugün her zamankinden daha çok arttı. Kardinal bunları söyler söylemez, biraz önce benim söylediklerime dudak bükenler, hayranlıklarını nasıl anlatacaklarını bilemez oldular. Hele Kardinal'in serserilik üstüne söylediklerini övdükçe övdüler. Konuşmanın sonrasını anlatmasam daha iyi olur belki. O kadar gülünç şeyler söylendi ki ama anlatayım biraz çünkü konumla ilgili bunlar. Masada deli taklidi yapmayı marifet sayan asalaklardan biri vardı. Bu işi o kadar iyi beceriyordu ki, insan gerçekten deli sanabilirdi onu. Saçma sapan, soğuk şakalara girişti mi, herkes söylediklerine değil, kendisine gülüyordu. Bununla beraber arada bir akıllıca bir söz de çıkıyordu ağzından. Atasözünün dediği gibi, çok saçmalayan sonunda doğru bir laf da eder. Davetlilerden biri, benim hırsızlar... Kardinal'in ise serseriler üstünde durduğumuzu söyledi. ''Ama iki türlü insan daha var ki.'' dedi. ''Toplum onların hayatını sürdürmesini sağlamak zorundadır. Çünkü onlar yaşamak için çalışamayacak durumdadırlar. Hastalar ve ihtiyarlar.'' Bizim soytarı bunun üzerine. ''O işi bana bırakın.'' dedi. ''Yaman bir planım var bu konuda. Doğrusunu isterseniz o miskinler sürüsünden kurtulmaya can atıyorum.'' Gözlerden uzak bir yere kapamalı hepsini. Ağlayıp sızlanmaları, yalvarıp yakarmaları sinirlerimi bozuyor. Hoş, bu kasvetli teranelerle benden metelik kopardıkları olmamıştır ya. İki şeyden biri oluyor çünkü. Ya param oluyor, canım vermek istemiyor. Ya da canım vermek istiyor, param olmuyor. Şimdi uslandılar artık. Benim geçtiğimi gördüler mi, boşuna yorulmamak için seslerini kesiyorlar. Sadaka konusunda benim bir rahip kadar kısır olduğumu biliyorlar. Şimdi dinleyin benim verdiğim kararı. Bütün yaşlı ve hasta dilenciler bölünüp dağıtılacak. Erkekler rahip kardeş olarak erkek manastırlarına, kadınlar da rahibe hemşire olarak kadın manastırlarına. Oldu bitti. Kardinal bunu hoş bir şaka sayıp gülümsedi. Ama ötekiler bayağı ciddiye aldılar. Din bilimci bir rahipse bu şakadan aşırı bir şekilde hoşlandı. Asık suratı birden gevşeyerek rahipler ve manastırların durumu üstüne nükleli sözler etti. Sonra soytarıya dönerek, ''Biz dilenci kardeşlerinizin rızkını sağlamazsanız, dilenciliği ortadan kaldırmış olamazsınız.'' dedi. ''Sayın Kardinal bunun bir çaresini buldular. Serserilerin bir yere toplatılıp çalıştırılması gerektiğini söylediler ya, dilenci rahipler dünyanın ilk serserileridir.'' Bu sert saldırı üstüne bütün gözler Kardinal'e dikildi. O kızmış görünmeyince herkes soytarıyı alkışladı. Sayın din bilimci ise taş kesildi olduğu yerde. Yüzüne karşı atılan bu taş öfkesini kabarttıkça kabarttı ve birden ateş püskürmeye, küfürler savurmaya başladı. Demediği kalmadı soytarıya. Alçak, rezil, iftiracı, melun. Ayrıca kutsal kitaptan çıkardığı korkunç tehditlere de başvurdu. O zaman bizim soytarı ağırbaşlı insan numarası yapmaya başladı. Kızmayalım pek sevgili rahip kardeş. Kitap ne der? ''Sabrınızla ruhlarınızı dizginleyeceksiniz.'' Din bilimci hemen atıldı arkasından. ''Kızmıyorum kerata. Daha doğrusu günaha girmiyorum. Çünkü kitap ne der? Kızın ama günaha girmeyin.'' Kardinal tatlı bir sitemle rahibi yumuşatmak istedi. ''Hayır.'' dedi rahip. ''Susamam, susmamalıyım. Yüce görevim coşturuyor beni ve nice tanrı adamları bu kutsal öfkelere kapılmışlardır. Şu söz de oradan gelir.'' Tanrım, senin evine bağlılık yedi beni. Kilisede şunu söylerler ilahilerde. İlyas, Tanrı evine çıkarken alay etmeye kalkışanlar, saçı dökülmüş peygamberin öfkesini çektiler üstlerine. Bu alaycı, bu soytarı, bu yüzsüz herif de belki aynı belaya çarpılacak. Herhalde iyi bir niyetle konuşuyorsunuz, dedi kardinal. Ama bana öyle gelir ki, bir deliyle saçma sapan bir çatışmaya girmemek daha dindarca değilse bile daha akıllıca olur. Efendimiz, bundan daha akıllıca davranamam. Süleyman, insanların en akıllısı ne demiş? Deliye, deliliğine uygun olarak karşılık verin. İşte benim yaptığım da bu. Kendine gelmezse hangi uçurumlara düşeceğini gösteriyorum kendisine. İlyas'la alay edenler çok kalabalıktı. Bir tek insanla alay ettikleri için hepsi birden cezaya çarptırıldılar. Bir de aralarında birçok dazlağın bulunduğu bütün rahiplerle alay eden bir tek adamın göreceği cezayı düşünün. Ama onu asıl korkutacak olan şudur. Papa'nın bir fermanı var. Bu fermana göre bizimle alay edenler aforoz edilir. Kardinal işin çıkmaza girdiğini görerek bir işaretle soytarıyı uzaklaştırdı. Ve konuşma konusunu tatlılıkla değiştirdi. Hemen sonra da işlerini bahane ederek bütün davetlileri uğurladı. Aziz Morus, bu uzun hikayeyle yordum sizi. Doğrusu siz istememiş olsaydınız ve gösterdiğiniz ilgiyi gereğince karşılamayı ödev bu kadar uzun konuşmak utandırırdı beni. Kısaltabilirdim ama davetlilerin düşünüşlerini ve karakterlerini belirtmek istedim size. Tek başıma görüşlerimi açıklayınca herkes dudak büktü sözlerime. Kardinal benden yana çıkınca övmeler başladı kabuklar bir soytarının şakalarını neredeyse ciddiye alacaklardı. Kardinal sadece gülümsedi diye. Böylesi saray adamlarının bana ve düşüncelerime değer vereceklerini sanır mısınız yine de? Anlattıklarınızı gerçekten büyük bir zevkle dinledim, dedim Rafael'e. Düşüncenizin derinliği ölçüsünde de hoş konuşuyorsunuz. Sizi dinlerken bir an kendimi İngiltere'de sandım. Çünkü ben çocukken bu iyi yürekli kardinalin konağında yetiştim. Onunla birlikte hayatımın ilk yıllarını hatırladım. Dostluğumu zaten kazanmıştınız ama bu büyük insan için söylediğiniz güzel sözler beni büsbütün bağladı size. Bununla birlikte sizin için yine de aynı şeyi düşünüyorum. Ve krallara, saraylara karşı duyduğunuz tiksintiyi yenmek isterseniz, görüşlerinizle insanlara büyük yararlar sağlayabileceğinize inanıyorum. Kişisel tiksinmelerimizi halkın yararını aşmak her iyi yurttaş gibi sizin için de bir görev sayılmaz mı? Platon der ki günün birinde filozoflar kral ya da krallar filozof olursa insanlık o zaman mutluluğa kavuşur. Filozoflar krallara öğüt vermeyi bile küçümserlerse o mutluluktan çok uzaktayız demektir. Filozoflara haksızlık ediyorsunuz dedi Rafael. Doğruyu saklayacak kadar bencil değillerdir. Birçoğu düşündüklerini yazdılar. Dünyayı yönetenler isteseler de bu kitaplarda doğru yolu ararlardı. Ne yazık ki peşin yargılarla bağlanmış, düşünceleri ta çocukluktan sakat ilkelerle yoğrulmuştur. Platon bunu bilmiyor değildi. Kralların kendileri filozof olmadıkça başkalarını dinlemeyeceklerini anlamıştı. Kral Dionysos'un sarayındaki hazin denemesinden çıkan sonuç buydu. Diyelim ki ben de bir kralın bakanı oldum. Ona en doğru yolları gösteriyorum. Yüreğinden ve ülkesinden kötülük tohumlarını söküp atmaya çalışıyorum. Beni sarayından kovmaz ya da dalkavuklarının alayları karşısında yalnız bırakmaz mı dersiniz? Fransa kralının bakanıyım örneğin. Kral en akıllı politikacıları da çağırmış, sarayında düzenlediği bir gizli toplantıya kendisi başkanlık ediyor. Bu soylu, bu yaman kişiler kafa kafaya vermiş şunları görüşüyorlar. Kral efendileri hangi oyunlar, hangi entrikalarla Milano'yu ellerinde tutabilir? Hep kendisinden kaçan Napoli'yi nasıl kendine bağlayabilir? En sonunda Venedik'i nasıl al edip bütün İtalya'yı avucuna alabilir? Ve nasıl Felemenk, Brabant, Burgonya ve daha önce kazanılmış nice ülkeleri tahtının çevresinde toplayabilir? Biri kalkıyor diyor ki, ''Venedik'le bir anlaşma yapıp işimize geldiği sürece bozmayalım. Kuşkularını gidermek için ona biraz açılalım. Hatta Parsa'nın birazını ona bırakalım. Sonradan nasılsa onu da elinden alacağız.'' Bir başkası bu işte Almanları kullanmayı, Bir üçüncü İsviçrelileri parayla kazanmayı öne sürüyor. Biri Yüce İmparatoru altınla avlamaktan, öteki Aragon kralına Fransa'nın olmayan Navare kraldığını peşkeş çekmekten, bir başkası Kastilya kralına bir anlaşma umudu verip sarayında büyük paralarla casuslar beslemekten söz ediyor. Derken en zor, en belalı, en çözülmez sorun İngiltere sorunu geliyor ortaya. Bu kör düğüm karşısında her türlü ihtimali önlemek için şöyle bir karara varılıyor. Bu devletle barış koşullarını konuşmak, hep gevşek durması gereken dostluk bağlarını biraz sıkmak, ona ağızdan Fransa'nın en iyi dostu demek, yürektense onu en tehlikeli düşman saymak, İskoçyalıları hep ileri karakol nöbetçileri gibi tetikte tutmak ve İngiltere'de bir kıpırdama görülür görülmez ilkini onları ileri sürmek. Sürgündeki bir prensle gizliden gizliye anlaşıp İngiltere tahtındaki haklarını koruyacakmış gibi görünmek ve gereğinde onu kralın kötü niyetlerine karşı kullanmak. İşte böyle büyük hesapların yapıldığı bir kral toplantısında, savaştan başka düşünceleri olmayan o derin politika dehaları karşısında ben ortaya çıkıp hepsinin dolaplarını, düzenlerini bir yana bırakıp şöyle diyorum. İtalya'yı rahat bırakıp Fransa'da kalalım. Bu memleket bile bir tek insanın yönetemeyeceği kadar büyüktür. Kral onu daha büyütmeye çalışmamalıdır. Dinleyin baylar, Akoryalılar böyle bir durumda bakın nasıl bir karara vardılar. Ütopya adası karşısında, Gronstone kıyılarındaki bu memleket bir gün savaş açtı. Çünkü kral eski bir evlenme dolayısıyla komşu memleketin miras olarak kendine kaldığını ileri sürüyordu. Komşu krallık yenilip Akoryalıların uyruğuna girdi. Ama çok geçmeden görüldü ki o komşu memleketi elde tutmak, orasını savaşla ele geçirmekten hem çok daha zor hem de daha pahalı. İkide bir ya orasını korumak ya da bir ayaklanmayı bastırmak için ordular yollamak gerekiyordu. Böylece vergi yoluyla alınan paralar boşa harcanıyor, üstelik de kan gövdeyi götürüyordu. Niçin bunlar? Bir tek insanın boş gururu için, Akoriyalılar savaştan baş kaldıramaz oldular. Arada bir kavuştukları barış da savaştan daha az belalı değildi. Çünkü savaş askerlerin ahlakını bozmuştu. Hepsi talan etmeye, adam öldürmeye alışmışlardı. Yurtlarına dönünce rahat durmuyorlardı. Bu yüzden dirlik düzenlik kalmıyor, yasalar sayılmaz oluyordu. Asıl nedense şuydu. Kafasını iki memleketin sorunlarına dağıtmış olan kral Ne birini yönetebiliyordu, ne ötekini. Akoryalılar bu kötü duruma, çektikleri bunca sıkıntıya bir son vermek istediler. Büyük bir halk kurultayı toplayarak krala dediler ki, ''İki devletten birini seç, iki tahta birden oturamazsın. Koca bir ulusu bir kralın yarısı yönetemez. Hiç kimse bir başka efendinin buyruğundaki katırcıyı tutmaz.'' Bu iyi kral hak vermiş ulusuna. Yeni krallığını dostlarından birine bırakmış. O da sonra kovulmuş oradan. Kendisi eski yurduyla yetinmiş. Şimdi dönelim benim işe. Bu hikayeden sonra daha da ileri gidip kralın kendisini anlatsam ki, kendi yüzünden ulusları birbirine düşüren bu savaş tutkusu, hazinesini tüketip halkını perişan ettikten sonra Fransa'yı büsbütün batırabilir. Desem ki ona, Devletli Efendimiz, mutlu bir aslantıya borçlu olduğunuz barıştan yararlanın. Babalarınızın yurdunu işleyin. Onu rahatlığa, mutluluğa kavuşturun. Halkınızı sevin ve onun sevgisi de sevinç versin size. Halkın zorbası değil, babası olun. Bırakın öteki krallıkları. Size miras kalanı da yeter, artar bile size. Böyle bir konuşmayı Fransa kralı nasıl karşılardı dersiniz sevgili Morus? Çok kötü karşılardı, dedim. Dahası var, dedi Rafael. Fransa'nın dış politikasını gözden geçirdik. Bu konuda bakanların aradığı efendilerinin şanı şerefiydi. Şimdi para işlerine gelelim. İçeride nasıl bir yönetim ve adalet yolu tuttuklarına bakalım. Biri çıkar krala der ki, devlet paranın değerini verirken arttırsın, alırken indirsin. Böylelikle kral hem borçlarını kolayca öder, hem de hazinesini hemen doldurur. Bir başkası, Yalancıktan bir savaş ihtimalinden söz edip yeni bir vergi koyalım der. Paralar toplandıktan sonra kral barıştan yana olduğunu söyler ve bu mutlu kararın kiliselerde büyük törenlerle kutlanmasını ister. Halk bayram eder. Halkının kanı dökülmesin diye savaştan vazgeçen merhametli kralını göklere çıkarır. Bir başkası krala çok eskiden konmuş ama unutulup gitmiş, küf tutmuş bir yasayı hatırlatır. Kimse bu yasayı bilmediği için herkes çiğnemektedir. Ona uygun olarak yeniden cezalar yerine getirilmeye başlandı mı, bir gelir kaynağı hem de şerefli bir kaynak sağlandı demektir. Bir başkası şöyle bir yolu daha kazançlı görür. Yüksekçe para cezaları isteyen yeni yasaklar çıkaralım. Bu yasakların çoğu halkın yararına olsun. Kral bu yasaklardan çıkarlarına zarar gelecek kişilere büyük paralar karşılığı olarak kaçamak yolları versin. Böylece hem halkın duası kazanılır, hem de yasağı çiğneyenlerle yasaktan kurtulmak isteyenler imtiyazlarından bol bol para koparılır. İşin güzel yanı da şu ki, yasaktan kurtulmak isteyenlerden ne kadar çok para alınırsa, kral o ölçüde halkın saygı ve sevgisini kazanır. Bakın derler, ne kadar iyi yürekli bir kral, sevdiği insanları korumuyor, halka zarar verme hakkını pek pahalıya satıyor onlara. Bir başkası krala yargıçlarla anlaşmayı, çıkarlarını onlara sağlatmayı salık verir. Efendimiz der, yargıçları sarayına çağırmalı. Bir dava ne kadar haksız olursa olsun onu haklı gösterecek bir yargıç bulunur. Ya her iddianın tam tersini savunma alışkanlığıyla, ya yenilik, ayrılık hevesiyle, ya da krala yaranmak isteğiyle. O zaman bir tartışmadır başlar. Değişik, çelişik görüşler apaçık bir gerçeği bulandırırlar. Hakkın ta kendisi haksız gibi gösterilir. Kral bu çatışmadan yararlanıp sorunu kendi çıkarına göre kestirip atar. Kralın istediğini kitaba uydurmaktan kolay mı var? Ya yasalarda yerini bulur ya da bir yasanın sözleri gereğince yorumlanır. Dine, devlete bağlı bir yargıç için de kralın hakkı bütün hakların üstünde değil midir? Politika ahlakının ilkeleri şunlardır ve devleti yönetenler bunlarda anlaşmışlardır. Bir ordu besleyen kralın ne kadar parası olsa azdır. Kral istese bile haksızlık edemez. Kral, uyruklarının ve mallarının ortaksız sahibidir. Uyruklar herhangi bir şeyden kralın keyfi istediği ölçüde yararlanabilir. Halkın yoksulluğu kralın varlığını korur. Zenginlik ve özgürlük devlete baş kaldırmaya, hor bakmaya götürür. Özgür ve zengin adam haksızlığa, zorbalığa kolay katlanamaz. Yoksulluk ve açlık yürekleri çökertir, ruhları köreltir. İnsanları acı çekmeye, köle olarak yaşamaya alıştırır. Öylesine ezer ki onları, boyunduruklarını sarsmaya güçleri kalmaz. Böylesi düşüncelere karşı ayaklanıp kralın heybetli bakanlarına şöyle desem: Bu düşünceleriniz korkunç. Kral için yüz karası, halk için cehennem arıyorsunuz. Efendinizin şerefi ve sağlığı kendinin değil, halkının zengin olmasına bağlıdır. İnsanlar kralları insanların yararı için başa getirirler. Kralların yararı için değil. Kendilerini rahat yaşatacak, saldırıdan, sövgüden koruyacak güçlü bir dayanak istediler. Kralın en kutsal ödevi, Kendininkinden önce halkın mutluluğunu düşünmektir. Sadık bir çoban gibi kendini sürüsüne vermeli, onu en besleyici otlaklara sürmelidir. Halkın yoksulluğunu, kralın güvenliğini saymak kabaca ve açıkça yanlıştır. Kavgalar, kan dökmeler en çok dilenciler arasında olmuyor mu? Bir devrimi en candan isteyen kimdir? Bugün en yoksul durumda olan değil mi? Devleti yıkmakta en fazla atılganlık gösterecek olan kimdir? Yitirecek bir şey olmayıp da sadece kazanç sağlayacak olan değil mi? Yurttaşların kin bağladığı, hor gördüğü bir kral, halkı ezerek, soyarak, dilenci durumuna düşürerek tahtında tutunabilecekse, bıraksın krallığı, insin gitsin tahtından. Bu yollarla belki kral adını elinde tutar ama ne yiğitliği kalır ne büyüklüğü, Kral yüceliği dilencilerin değil, zengin ve mutlu insanların başında kalmakla kazanılır. Büyük yürekli Fabricius bu soylu düşünceyle söylemişti şu sözü. Kendim zengin olmaktansa zenginlere baş olmak isterim. Bir halkın acıları, iniltileri ortasında keyif sürmek, krallık değil, zindan bekçiliği demektir. Hastasını iyi etmek için ona daha ağır hastalıklar aşılayan bir hekim, bilgisizin, budalanın biri değil de nedir, Ey sizler ki insanları ancak hayatlarını zehir ederek yönetmesini biliyorsunuz. Sizler özgür insanlara baş olmaya yeterli değilsiniz. Saklamayın bunu. Ya da bilgisiz kalmaktan, kendinizi beğenmişlikten, tembellikten vazgeçin. Halk bu yüzden sevmiyor, saymıyor devleti. Kendi yurdunuz içinde doğrulukla yaşayın ve yaşatın. Devletin giderlerini gelirleriyle denkleştirin. Kötülük kaynaklarını kurutun. Saçma ve barbarca bir düzenin öldürmeye ve ölmeye sürüklediği mutsuzlara karşı işkenceleri arayacak yerde, kötülüğü daha tohumdayken önleyecek, yok edecek insanca kurumlar yaratın. Unutulmuş, küflü, paslı yasaları diriltip halkın ayağına çelme takmayın. Bir kusur için alacağınız para cezası hiçbir zaman yargıcın haksız ve ayıp sayacağı kadar olmasın. Makaryalıların şu güzel töresi hep aklınızda olsun. Ütopya'nın komşusu olan Makarya'da, kral tahta oturduğu gün Tanrı'ya kurbanlar keser ve hazinesinde hiçbir zaman bin altın lira ve o değerde gümüş paradan fazlasını bulundurmayacağına yemin eder. Bu geleneği milyonlar biriktirmekten çok halkını rahat ettirmeye çalışan bir kral kurmuştu. Kendinden sonra geleceklerin cimrileşmesini, halkın sırtından zenginleşmelerini önlemek istemişti. Bin altın, bir iç ya da dış savaş için yetecek ama halkın parasını elinden almaya yol açmayacaktı. Krala bu yasayı koyduran daha çok ikinci tehlikeydi. Bundan başka şunları da düşünmüştü. Darlık zamanlarında halkın gündelik işlerinin yürümesini sağlayacak bir parayı elde tutmak, bir de vergilerle toplanabilecek parayı sınırlamakla, Kralın yasa yoluyla halkı soymasını, haksızlıklara, yalan dolana yol açmasını önlemek. Böyle bir kral elbette kötüleri ürkütecek, iyileri kendine bağlayacak. Şimdi söyleyin dostum, çıkarları ve sistemleri gereği tam tersini düşünenlere böyle sövgüler vermek, sağırlara masal anlatmak olmaz mı? Öyle olur şüphesiz dedim. Ama buna hiç de şaşma. Çünkü bana sorarsanız kimsenin dinlemeyeceği besbelli olan öğütleri vermek boşunadır. Bugünün bakanları, politikacıları, yanlış düşünceler, peşin yargılarla yoğrulmuş insanlardır. Onların inançlarını birden nasıl yıkabilir, kafalarına, yüreklerine en doğru, en haklı ilkeleri bir konuşmayla nasıl sokabilirsiniz? Bu filozofça konuşma dostlar arasındaki bir söyleşide yerindedir. Ama kral önünde büyük devlet sorunlarının görüşüldüğü bir toplantıda yersizdir. Ben de onu söylemiştim, dedi Rafael. Kralların sarayında felsefenin yeri yoktur. Evet ama okul felsefesinin yeri yoktur. Zamanı, yeri, insanları hesaba katmayan felsefenin. Bu kadar kırıcı olmayan bir başka felsefe daha vardır. O hangi tiyatroda, hangi oyunda oynandığını bilir. Rolünü ölçülü biçili bir ustalıkla oynar. Sizin kullanacağınız felsefede budur. Platos'un bir komedyası oynanırken, kölelerin keyifle gülüştükleri bir sırada, siz filozof kılığıyla ortaya çıkar da, Seneca'nın Octavia'da Neron'a verdiği dersi okursanız, alkışlanacağınızı hiç sanmam. Halka böylesi bir gülünç trajedya sunmaktansa, sessiz bir rolde kalmanız daha yerinde olur. Okuduğunuz parça oyundan 100 kat daha değerli de olsa bu olmayacak kelime her şeyi bozar. İyi bir oyuncu hangi rolü oynuyorsa bütün ustalığını o rolü tam gereğince oynamakta kullanır. Parlak bir söylev çekebilmek için oyunun bütünlüğünü bozmaz. Kralın önünde devlet işleri konuşulurken de böyle davranmak gerek. Kötü düşünceleri kafalardan bir anda söküp atamıyorsunuz. Haksızlıkları bir vuruşta ortadan kaldıramıyorsunuz diye... Halka hizmet etmekten vazgeçmek doğru mudur? Bir fırtınada kaptan, rüzgara söz geçiremiyorum diye gemiyi bırakır mı? Sizin ilkelerinizin tam karşıtlarıyla yetişmiş insanlar karşısındasınız. Bütün düşündüklerinin saçma ve haksız olduğunu yüzlerine vurursanız, elbet dinlemezler sizi. Dikine değil, yanlamasına gideceksiniz. Doğruyu yerinde ve ustalıkta söyleyeceksiniz. Çabalarınız iyilik getirmese bile kötülüğün azalmasını sağlar hiç olmazsa. Her şeyin iyi olması için bütün insanların iyi olması gerekir. O da yarın öbür gün olacak işlerden değil. Rafael şöyle karşılık verdi bana. Dediğiniz gibi yapsam ne olur bilir misiniz? Başkalarını delilikten kurtarayım derken kendim sapıtırım. Sizinle konuştuğumdan başka türlü konuşacak olursam yalan söylemiş olurum. Bazı filozoflar yalan söylemekte haklı olabilirler. Benim yaratılışım buna elverişli değil. Konuşmamın devlet adamlarına ağır ve acı geleceğini biliyorum. Ama herkesi afallatacak kadar aykırı düşünceler ileri sürdüğümü de sanmıyorum. Platon'un devletteki görüşleri ya da Ütopyalıların bizimkilerden çok daha üstün bazı düşünüşlerini öne sürsem, başka bir dünyadan geliyormuşum gibi karşılanabilirim. Çünkü burada herkesin malı mülkü olabilir. Oradaysa bütün mallar mülkler ortaktır. Ama benim söylediklerimde yadırganacak, her yerde söylenmeyecek, hatta yararlı olmayacak ne var? Benim yaptığım tehlikeyi göstermek ve aklı başında olanı ondan uzaklaştırmak. Kendilerini körü körüne uçuruma atanlardan başkasına aykırı gelmez söylediklerim. Herkese aykırı gelir, alaya alınır, Saçma bir yenilik sayılır diye insanlığın acı gerçeklerini ortaya atmamak, korkaklık ya da kötü bir sıkılganlıktır. Öyle değilse İncil'i hiç açmamalı ve İsa'nın yolunu Hristiyanlardan saklamalı. İsa havarilerine susmayı ve gizlemeyi yasaklıyor ve şöyle diyordu onlara sık sık. Benim alçak sesle kulağınıza söylediklerimi siz yüksek sesle ulu orta söyleyeceksiniz. İsa'nın söyledikleri ise bizim dünyamıza benim konuşmamdan daha aykırı gelecek şeylerdi. İsa'nın usta sözcüleri sizin demin dediğiniz gibi yanlamasına bir yol tuttular. İnsanların kötü alışkanlıklarını Hristiyanlığa uydurmaktan kaçındıklarını görünce, İncil'i insanların kötü alışkanlıklarına göre eğip büktüler. Bu ustaca manevra nereye götürdü onları? İnsanların vicdan rahatlığıyla kötülük edebilmelerini sağlamış oldular. Kralların yanında benim alacağım sonuç daha parlak olmayacak. Çünkü ya benim düşüncem hiç kimseninkine uymadığı için işe yaramayacak ya da birçoklarıyla anlaşacağım. O zamanda Terentius'un Miltio'ya dediği gibi çılgınlarla çılgınlık edeceğim. Sizin yanlamasına yolun nereye çıkacağını kestiremiyorum. İnsan İyiyi gerçekleştiremezse, kötüyü yumuşatmalı hiç olmazsa diyorsunuz. Ama bunlar öyle işler ki ya girmem diyeceksiniz ya girip suç ortağı olacaksınız. En korkunç düşüncelere katılmanız bir vebadan daha tehlikeli kararlara oy vermeniz gerekecek. Bu yüz karası görüşleri yalancıktan beğenmekse bir casus ya da bir hainin yapabileceği bir iş olacak. Demek ki o yüksek yerlerde devlete yararlı olmanın yolu yok. Erdem'in kendisini bozacak bir hava eser orada. Çevrenizdeki insanlar sizin derslerinizle iyileşmek şöyle dursun, kötülükleriyle sizi baştan çıkarırlar. Hiç bozulmadan kalırsanız ötekilerin ahlaksızlığına, budadalığına paravanlık etmiş olursunuz. Sizin yanlamasına yolla kötüyü iyiye çevirebileceğimizi ummak boşunadır. İşte onun için tanrısal Platon bilgeleri devlet işlerinden uzak durmaya çağırır ve bu öğüdünü şu güzel benzetmeyle destekler. Bilgeler sürekli bir yağmur boşanırken sokaktaki kalabalığa evlerinize girin de ıslanmayın diye bağırırlar. Sesleri duyulmazsa sokağa çıkıp herkesle birlikte boşu boşuna ıslanmazlar. Başkalarını budalalıktan kurtaramayınca evlerinde oturup Kendilerini korurlar tek başlarına. Şimdi sevgili dostum Morus, içimi açıp en mahrem düşüncelerimi söyleyeceğim. Malın mülkün kişisel bir hak olduğu, her şeyin parayla ölçüldüğü bir yerde toplumsal adalet ve rahatlık hiçbir zaman gerçekleşemez. Ama siz aslan payını kötülere bırakan bir toplumda doğru bir yan bulursanız, büyük çoğunluk yoksulluk içinde kıvranırken doymak bilmez bir avuç insana memleketin bütün zenginliklerini sömürten bir devlet mutlu olabilir derseniz, o başka. Ütopya'nın kurumlarını başka ulusların kiyle karşılaştırınca, bir taraftaki bilgeliğe ve insanlığa hayran olmaktan, öbür taraftaki akılsızlığa ve barbarlığa vahlanmaktan kendimi alamıyorum. Ütopya'da yasalar sayıca çok azdır. Yönetim bütün yurttaşları aynı ölçüde yararlandırır. Herkes değerinin karşılığını görür. Ortak zenginlik öyle eşitçe dağıtılır ki herkes bütün yaşama kolaylıklarına bol bol kavuşur. Başka her yerde senin, benim ilkesiyle karmaşık olduğu kadar da kötülüğe elverişli bir toplum düzeni kurulmuştur. Binlerce yasa çıkarılır. Yine de ne herkes ev sahibi olur, ne kimsenin mülkü korunabilir, ne de başkasınınkinden kolayca ayrılabilir. Her gün sürüyle açılan ve bir türlü bitmek bilmeyen davalara bakın. Bunları düşünürken Platon'a candan hak veriyorum ve mülk ortaklığını istemeyen uluslara yasa hazırlamaya yanaşmamış olması beni hiç de şaşırtmıyor. Bu büyük dahi çok önceden görmüş ki insanları mutluluğa ulaştırmanın tek yolu eşitlik ilgisini uygulamaktır. Oysa mülkün tek elde ve mutlak olduğu bir devlette eşitlik kurulamaz sanırım. Çünkü orada herkes türlü yollarla kazanabildiği kadar kazanmakta haklı görür kendini. Ve ulusun zenginliği ne kadar büyük olursa olsun, eninde sonunda başkalarının yoksulluğuna, göz yumacak küçük bir azınlığın eline geçer. Çok kez zenginin mutluluğuna ermek daha çok yoksulun hakkıdır. Cimri, ahlaksız, yararsız, nice zenginler yok mu? Buna karşılık, dürüst, kendi halinde, Zanaati ve durmadan çalışmasıyla devlete yarar görmeden yararlı olan sayısız yoksul var. İşte bütün bunlar beni kesin olarak şu inanca götürdü ki, mülk sahipliğini ortadan kaldırmak, memleketin zenginliğini eşitçe doğrulukla dağıtabilmenin ve insanlığı mutluluğa kavuşturmanın biricik yoludur. Mülkiyet hakkı toplumsal yapının temeli oldukça en kalabalık ve en işe yarar sınıf yoksulluk, açlık, Umutsuzluk içinde yaşayacaktır. Kötülüğü hafifletecek çareler bilmiyor değilim ama bunlar hastalığı iyi edemeyecek ilaçlardır. Örneğin şunlar. Bir kişinin elde edebileceği toprağı ve parayı sınırlandırmak. Zorbalığa ve bozgunculuğa karşı sert yasalar koymak. Yükselme tutkusu ve entrikaları kötüleyip cezalandırmak. Devlet görevlerini parayla satmamak. Ben de Rafael'e dedim ki, sizin düşüncelerinize katılmak şöyle dursun, bence tam tersine, mülk ortaklığını uygulayan memleket, dünyanın en yoksul memleketi olacaktır. Halkın yiyecek, giyecek ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaksınız? Herkes işten kaçacak ve başkasının emeğiyle geçinecek. Yoksulluk tembelleri işe sürse bile, yasa herkesin hakkını başkalarına karşı korumayacağı için, Durmadan başkaldıranlar olacak ve sizin devlette kan gövdeyi götürecek. Kargaşalığın önüne nasıl geçeceksiniz? Memurlarınızın sözüm ona bir üstünlüğü olacak sadece. Korku, saygı veren şeyi almış olacaksınız insanlardan. Kimseyi kimseden üstün saymayan bu sıradan insanların nasıl bir devleti olabileceğini düşünemiyorum bile. Böyle düşünmenize şaşırmıyorum dedi Rafael. Hayal gücünüz böyle bir devleti tasarlamaya yetmiyor. Ya da yanlış tasarlıyor onu. Ben Ütopya'da beş yıl yaşadım ve bu yeni dünyayı eskisine haber vermek için geldim. Siz de oraya gitmiş, orada nasıl yaşandığını görmüş olsaydınız, dünyanın hiçbir yerinde daha düzenli bir yer olmadığını söylerdiniz benim gibi. Peter Gill söze karıştı ve dedi ki Rafael'e, ''Bu yeni dünyada... Bizimkinden daha gelişmiş uluslar olduğuna inandıramazsınız beni. Tabiat bizim dünyamızda kafaları daha düşük bir mayadan yaratmış olamaz ya. Üstelik bizim arkamızda eski bir uygarlık örneği var. Uzun bir gelişme içinde gerek ihtiyaçlar, gerek hayatı güzelleştirme isteği nice buluşlar doğurmuş. Ayrıca rastlantılardan doğma nice buluş daha var ki en keskin dehalar bile düşünemez onları. Eskilik konusunda, dedi Rafael, bu yeni dünyanın tarihlerini okumadan doğru bir yargıya varamazsınız. Bu tarihlere göre bizim dünyamızda daha insan yokken orada şehirler varmış. Dahilerin ya da rastlantıların getirdiği buluşlarsa dünyanın her yerinde olağan şeylerdir. Zekaca yeni dünyalılardan üstün olduğumuzu kabul edebilirim ama çalışmada, işçilikte ustalıkta bizi çok geride bırakmışlar. Size bunu bir örneğiyle anlatayım. Bizim gelişimizden önce Ütopyalıların Avrupa'dan hiç haberi yokmuş. Yalnız 12 yıl kadar önce fırtınadan bir gemi batmış adanın önlerinde. Mısırlı ve Romalı bazı yolcuları dalgalar kıyıya atmış. Bu yolcular ölünceye kadar Ütopya'dan ayrılmak istememişler. Bu olaydan çok yararlanmış Ütopyalılar. Kurtulan yabancılardan, Roma'nın bilimleri ve sanatı üstüne bütün bildiklerini öğrenmişler. Bu bilgileri geliştirerek öğrenemediklerini de kendileri çıkarmışlar. Böylece bir rastlantıyı değerlendirip eski dünyanın bütün marifetlerini benimsemişler. Belki bizlerden daha başka düşenler de olmuştur oraya. Ama zamanla unutulmuşlar herhalde. Belki benim gelişimi de unutacaklar bir gün. Oysa bu mutlu adalılar benden çok yararlandılar. Avrupa'nın en güzel buluşlarını benden öğrenip kendilerine mal ettiler. Ama bizler kim bilir kaç yüz yıl sonra ancak onların en güzel kurumlarını benimseyebileceğiz. Aynı zeka, aynı olanaklarla onlarınki kadar rahat bir toplum düzeni kuramayışımız bundan işte. Onların kafaları durmadan yeni buluşlara yöneliyor. Yararlı her şeyi geliştirip uygulamanın yolunu arıyorlar. ''Peki'' dedim, ''bize bu mutlu adayı iyice anlatın. En küçük ayrıntılarına kadar her yanıyla gösterin onu bize. Taşını, toprağını, ırmaklarını, nehirlerini, insanlarını, kurumlarını, yasalarını serin önümüze dilediğiniz gibi. Bilmediğimiz her şeyi öğrenmeye can atıyoruz, inanın buna.'' ''Hay hay'' dedi Rafael, ''bütün bunlar hep gözümün önünde.'' Ama çok zaman ister bu iş. Öyleyse dedim. Gidip yemek yiyelim önce. Sonra bol bol vaktimiz olur. Nasıl isterseniz dedi Rafael. Eve gidip yemek yedik. Sonra yine bahçede aynı yerde oturduk. Hizmetçilere kimseyi yanımıza sokmamalarını tembih ettim. Ve Peter'la birlikte kendisini can kulağıyla dinlemeye hazır olduğumuzu söyledim. Merakımız karşısında bir an durup kendini toparladı... Ve şöyle başladı söze. Ütopya adası ortalarına düşen en geniş yerinde 200 mildir. Bu genişlik adanın iki yanına doğru bir hayli sürüp gider. Sonra uçlara doğru azalmaya başlar. Öyle ki ada 500 millik bir yarım çember olur ve iki ucunun arası aşağı yukarı 11 mil çeken bir hilal biçimini alır. Hilalin ortası geniş bir körfezdir. Toprak, hilalin sırtına doğru yükselir ve rüzgarları keser. Onun içinde de körfez dalgasızdır ve az çok durgun bir gölü andırır. Bu körfez, her yerine gemilerin yanaşabileceği bir tek geniş liman gibidir. Körfezin girişi tehlikelidir. Çünkü bir yanda kumluk sığlar, öbür yanda neredeyse suyun yüzüne çıkan sarp kayalar vardır. Tam ortada, çok uzaklarda gözüken ve gözüktüğü için de tehlikeli olmayan bir kayalık vardır. Ütopyalılar bu kayalığın başına bir kale yapmışlar ve içine bir alay asker yerleştirmişlerdir. Öbür kayalar su altında olduklarından gemiler için birer tuzaktır. Bu kayalar arasındaki yolları yalnız Ütopyalılar bilir. Bir Ütopyalı kılavuz olmadan hiçbir yabancı gemi buradan içeriye giremez. Kaldı ki Kıyılarda fenerler olmasa kendileri bile zor girerler. Bu fenerlerin yerini değiştirecek olsalar, en kalabalık düşman filosu yolunu şaşırıp kayalara çarparak batabilir. Adanın öbür yanında birçok liman var. Ama orada gerek doğa, gerek insan eli, öylesine savunma olanakları yaratmıştır ki, bir avuç asker bütün bir ordunun karaya çıkmasına engel olabilir. Söylenenlere inanılacak olursa, Burası eskiden bir ada değilmiş. Adanın durumu da bunu düşündürüyor. Eskiden buraya Abraxa denirmiş. Ama kral, Ütopus, orayı fethedince Ütopya olmuş. Bu akıllı kral, ele geçirdiği ülkenin kaba ve vahşi halkını, uslu, uygar, kibar insanlar haline getirdi. O kadar ki, Ütopyalılar bugün dünyanın en üstün ulusu oldu. Ütopus, Burasını elde eder etmez adayı karaya birleştiren 15 millik berzahı yardırdı ve böylece Abraxa toprakları Ütopya oldu. Bu dev işin başarılmasında Ütopus kendi ordusunun askerleriyle ada halkını bir arada çalıştırdı. Çünkü yerlilerin bunu zorla kölelere yaptırılan bir Angarya diye görmelerini istemiyordu. Bunca insan gücü bir araya gelince bir çırpıda başarı kazanıldı. Bu işi saçma görüp alaya alan komşu devletler sonradan şaşa kaldılar ve korkmaya başladılar. Ütopya adasının 54 büyük ve güzel şehri vardır. Hepsinde aynı dil konuşulur. Aynı töreler, aynı kurumlar, aynı yasalar yürürlüktedir. 54 şehrin hepsi aynı plan gereğince kurulmuştur. Ve hepsinde bölge özelliklerine göre biçimlenen aynı devlet yapısı vardır. Şehirlerin arası en az 24 mildir ve yürüyerek bir günde birinden öbürüne gidilir. Her yıl her şehirden 3 yaşlı başlı bilge kişi gelip Amarot'ta toplanır ve memleket işlerine bakar. Amarot adanın başkentidir. Çünkü orta yerdedir ve herkesin kolayca toplanmasına elverişlidir. Her şehrin tarım için en az 20 millik bir toprağı vardır. Genel olarak toprak genişliği şehrin uzaklığı ile orantılıdır. Hiçbir şehir yasanın çizdiği sınırları arttırma hevesine düşmez. Halk kendini toprağın sahibi değil, çiftçisi, işçisi diye görür. Tarlaların ortasında her türlü tarım aracıyla donatılmış çiftlik evleri vardır. Bu evlerde her mevsimde şehrin nöbet sırasıyla yolladığı işçi orduları oturur. Her çiftçi birliğinde Kadın erkek en az 40 kişi ve 2 köle vardır. Her topluluğun başında birer aile babası ve anası olarak aklı başında ölçülü bir kadınla bir erkek bulunur. Her 30 çiftçi ya da aile birliği bir filarş yönetimindedir. Her yıl her birlikten 20 çiftçi şehre döner. Bunlar 2 yıllık tarım nöbetini bitirmiş olanlardır. Bunların yerine 20 kişi tarım ödevi yapmaya gelir. Yeni gelenler, çiftlikte bir yıl çalışmış olanlardan ders görür, toprağa işlemesini öğrenir ve ertesi yıl kendileri de başkalarını yetiştirir. Böylece çiftçinin toptan acemi olması önlenir ve halkın yiyeceği tehlikeye düşmez. Bu her yılki yenileşmenin ve nöbet değiştirmenin bir amacı da, yurttaşların hayatını çetin el kol işlerinde uzun süre yıpratmamaktır. Bununla beraber tarım işlerinden hoşlanan bazıları, Köyde daha uzun süre kalma izni alabilirler. Çiftçiler toprağa işler, hayvan besler, odun keser ve bunları karadan denizden şehre taşır. Tavukları çoğaltmakta çok akıllıca bir buluşları vardır. Yumurtaları kuluçka altına koymazlar. Gerekli sıcaklığı kendileri sağlayıp civciv çıkartırlar ve civciv kabuğunu derince tavuklar değil insanları anabilip onların ardından giderler. Pek az at beslerler ama besledikleri atlar yaman olur. Gençler onları binicilik, savaş talimleri ve yarışlarda kullanırlar. Tarım ve ulaştırma işlerine yalnız öküzler koşulur. Ütopyalılar der ki, öküz atla boy ölçüşemez ama ondan daha sabırlı, daha dayanıklıdır. Öküz daha az hastalanır, daha ucuza mal olur. Üstelik işe yaramaz olunca eti yenir. Ekip biçtikleriyle bol bol ekmek yaparlar. Üzümün, elmanın ve armudun suyundan şarap yapıp içerler. Sadece su ya da bal ve meyan köküyle kaynatılmış su içtikleri de olur. Her şehrin ve köylerin yiyeceği, içeceği en ince hesaplarla belirlenmiştir. Bununla beraber çiftçiler harcadıklarından çok daha fazlasını yetiştirmeye çalışırlar. Artan yiyecek içecekler komşu memleketlere yollanır. Köyde bulunmayan eşyayı, kapkacağı, çiftçiler şehirden sağlarlar. Bunlar için şehir yöneticilerine başvurur ve dilediklerini karşılıksız ve beklemeksizin alırlar. Bu işleri her ay şehre tatile geldikleri zaman yaparlar. Hasat zamanı gelince aile birliklerinin başları filarçlar, şehir yöneticilerine haber salar, ne kadar işçiye ihtiyaçları olduğunu bildirirler. Bunun üzerine hasatçılar belli bir zamanda sürü sürü gelir ve hava güzelse bir günde ürünleri kaldırı verirler. Ütopya şehirleri ve başkent Amarot üstüne. Bir ütopya şehrini bilen hepsini bilir. Çünkü bölge özellikleri dışında bütün şehirler birbirine benzer. Onun için size herhangi bir şehri anlatabilirim ama Amarot şehrini seçiyorum. Çünkü orası Millet Meclisi'nin Ve hükümetin bulunduğu yerdir. Bundan ötürü de bütün öteki şehirlerden daha ünlü ve önemlidir. Ayrıca orada tam 5 yıl yaşadığım için en çok orasını severim. Amarot alçak bir tepenin tatlı yamacında ve dört köşemsi bir biçimde kurulmuştur. Şehir tam tepenin biraz altından başlar ve Andriye Irmağı'nın kıyılarına kadar 2 mil uzar. Nehre yaklaştıkça da genişler. Andriya ırmağı Amarot'un 24 mil yukarılarında ufacık bir kaynaktan doğar. Bu cılız su aktıkça ve başka ırmaklarla birleştikçe büyür ve şehrin karşısında genişliği yarım mili bulur. Ondan sonra da genişledikçe genişler ve 60 mil ötelerde okyanusa dökülür. Denizle şehir arasında şehrin 6 mil kadar yukarısında ırmak suları günde 6 saat yükselip alçalır. Yükselme zamanı denizin suları Andriyan'ın yatağına 30 mil kadar girer ve nehri kaynağına doğru iter O zaman Andriyan'ın suları tuzlanır. Ama alçalma başlayınca sular temizlenir. Şehre tatlı su gelir ve denize kadar bozulmadan akar. Andriyan'ın iki kıyısı bir taş köprüyle birleşir. Muhteşem kemerler üstünden geçen bu köprü, şehrin denize uzak olan yukarı ucunda kurulmuştur. Gemiler bu köprünün altından kolayca geçebilirler. Şehirde bundan daha küçük bir ırmak da vardır. Tatlı tatlı akan bu nehir, şehrin kurulduğu tepeden çıkar ve şehri ortasından geçip Andrea ile birleştirir. Düşman kuşatacak olursa suyu kesmesin ya da zehirlemesin diye kaynağın en yüksek yerinden künklerle alınan su dört bir yana dağıtılıp şehrin en kuytu köşelerine kadar ulaştırılır. Künklerin gidemediği yerlerde yağmur sularını toplayan ve şehir halkının ihtiyaçlarını karşılayan büyük sarnıçlar vardır. Şehir, çepeçevre yüksek ve kalın duvarlarla çevrilidir. Yer yerde kuleler ve kalelerle donatılmıştır. Surların üç yanında derin, geniş ama çikler, dikenli çalılarla dolu susuz hendekler vardır. Dördüncü yanındaki hendek ırmağın kendisidir. Sokaklar ve meydanlar, Hem ulaştırmayı kolaylaştıracak hem de rüzgardan korunacak biçimde düzenlenmiştir. Evlerin rahatlığına diyecek yoktur. Hepsi temiz ve güzeldir. Sokaklar boyunca karşılıklı ve yan yana uzanırlar. Evlerin arkasında geniş bahçeler vardır. Her evin bir kapısı sokağa, bir kapısı bahçeye açılır. Her iki kapıda bir dokunuşta açılacak kadar hafiftir. Kilitler, anahtarlar yoktur. İsteyen girebilir. Çünkü evde hiçbir şey özel değildir. Ne varsa herkesin malıdır. Ütopyalılar ev bark konusunda ortaklık ilkesine bağlıdırlar. Özel mülk düşüncesini kökünden yok etmek için her 10 yılda bir ev değiştirirler ve herkesin oturacağı ev kura ile belli olur. Şehirdiler bahçelerine büyük bir önem verirler. Üzümler, meyveler, çiçekler ve türlü bitkiler yetiştirirler. Bu işi o kadar bilgi ve zevkle yaparlar ki ben şimdiye kadar hiçbir yerde bu bahçelerden daha bereketlisine, daha verimlisine ve göze daha güzel görünenine rastlamadım. Bahçeye düşkünlükleri sadece kendi zevkleri için değildir. Şehrin mahalleleri arasında en bakımlı bahçeyi kimler yapacak diye bir yarışma vardır. Doğrusu yurttaşlar için bundan daha hoş, daha yararlı bir uğraş düşünülemez. Ütopya'yı kuran bunu çok iyi anlamış olacak ki, herkesin aklını bahçelere çelmek için ne gerekse yapmış. Ütopyalılar, şehrin genel planını Ütopus'un yaptığını söylerler. Ama bu devlet kurucusu, tasarladığı bütün yapıları ve güzel yerleştirmeleri bitirememiş ve bir insan ömrünü aşan bu işleri kendinden sonraki kuşaklara bırakmış. Adanın fethinden beri, Özenle saklanan ve 1760 yıllık bir tarihi kucaklayan tutanaklardan öğrendiğimize göre, başlangıçta evler çerden çöpten, alçacık birer kulübeymiş. Duvarları kerpiç, saçakları damları sazlarla örtülüymüş. Şimdi ise evler 3 katlı, taş ya da tuğla duvarlı, derli toplu ve içten sıvalıdır. Tavanlar düzdür, ucuz, yanmaz ve yağmura karşı kurşundan daha dayanıklı bir maddeyle kaplıdır. Rüzgara karşı camlı pencereler vardır. Çünkü ütopya'da cam çok kullanılır. Bazı yerlerde cam yerine Amerya'da yağla saydamlaştırılmış ince bezler kullanıldığı olur. Böylece ev hem rüzgardan korunmuş hem de daha fazla ışıklanmış olur.